Emanet yerde ve gökte ne varsa Cenab-ı Hak insana emanettir. Kula isranı her şey emanet. Bütün mahlukat insana emanet. insan için yılan bile insan için yaratıldı. Domuz bile insan için yaratıldı. Hepsine merhamet. hepsine bir emanet Allah'ın emanet. Yılanı bile sana saldan yılanı bile öldürürsen bir vuruşla öldürür buyuruyor efendimiz. Cefa etme onu buyuruyor. En önemli eman dinin muhafazası. Cenab-ı Hak, işte böylesi insanlığa şahit olmanız için, Resul de size şahit olması için simmut edil bir millet kıldık buyuruyor. İslatlı bir millet kıldık buyuruyor. Demek ki biz, en mühim emanet İslam dinini temsil etmemiz lazım. İtikatta, amelde, muamelatta, yani bu insan ne güzel insan demeleri lazım. Yani bir Müslüman yüreği sergilememizi icap ediyor. Cenab-ı Hak bunu istiyor. Hidayet bekleyenler birer emanet, muhtaçlar emanet, yalnızlar emanet, garipler kimseler emanet, yetimler emanet, mal emanet, evlatlar emanet, her şey emanet. Mesuliyet, Cenab-ı Hak her kula ayrı ayrı istidat vermiş, verdiği istidatlar mesul. Zekatın nisabını biliyorsun, kırkta bir diyorsun, topraktan şu kadar diyorsun, hayvandan şu kadar diyorsun. Fakat sana verdiği istidadın nisabını bilemiyoruz. Bu için Cenab-ı Hak bütün gücümüzü sarf etmemizi arzu ediyor. Allah'ın azimetine yarışır şekilde takva sahibi olduğunu buyuruyor. Enes rivayeti yaradı Allah'ın. Efendime soruyor. Ya Rasulullah diyor. Muhammed ailesi kimlerdir diyor. Muhammed ailesi kimlerdir diyor. Efendimiz de buyuruyor ki, bütün diyor müttakilerdir diyor. Takva sahiplidir diyor Muhammed ailesi. E ne kadar peygamber efendinin ailesine mensup olmak arzu ediyoruz. Velhasıl Allah'ın emirlerine ve nehirlerine zeminimize, kalbimizin zeminine davranış her şeyine yaygınlaştırma. İkinci olarak, seher vakitlerinde o temenin üzerine Cenab-ı Hak'la beraberliği, yakınlığı teminlerine seher vakitinde uyanık olma. Bir fani davet etse, ona göre hazırlı bir düğün, merasim vs. gitmesek gücenir deriz. Ona göre hediyeler götürürüz. Bu durumumuz kadar. Cenab-ı Hak vel müstavfirine bil eshar buyuruyor. Bu seherlerdeki davete nasıl gideceğiz, nasıl bir kapya çıkacağız o seherdeki davete? Bir de çıkmazsak. Hatta bazı davet eder şimdi, lüks davet eder, eğer de gelmesin de gelmeyeceğinizi bize bildirin diyor. Cenab-ı Hak bize her gece vel müstavfirine bil eshar, seherlere davet ediyor. Eğer ihtiyacımız varsa tövbeye, Allah'a yaklaşmaya ihtiyacımız varsa. Ondan sonra ürfetler mühim. İnsan üstten geliyor, sohbetler mühim. Sohbetle bir okuma meclisi değil. Bir çay kahve meclisi de değil. Bir enerji alma meclisi, bir feyiz alma, bir reçet alma. Orada insan katlı bir şuurlanması, eksiğini, fazlasını vesairesi görmesi. Kim oraya daha çok ibadet heyecanıyla giderse, o kazanır. Cenab-ı Hak takva sahibi olan kullarına olulmazı cümlemize ihsan eylesin. Takva olmadan mani olan engelleri de bertaraf edin. Kibirde, cimrilikte, hamakatte, dünyayı tercih etmekte, artık gafillerle beraber olmakta. Cenab-ı Hak bunlardan da kalplerimizi korusun. Bir adişleri var, çok mühim bu. Öyle bir zaman gelecek Efendimiz, üç şeyden daha kıymetli bir şey olmayacak üç şey en kıymetli olacak. Birinci helal para. Demih helal paranın azaldığı bir devredeyiz. Ticarette de öyle, de öyle, belki memuriyette öyle. Ne kadar hakkını veriyor bir işimiz. Ne kadar bir amme menfaati için, ticarette ne kadar amme menfaati içindeyiz? Ticareti bile kendi menfaatim için mi? Amme menfaatinde işin içine koyuyor muyuz? Memuriyette öyle. Ticareti dilimiz nasıl çalışıyor? Bilhassa bugün reklamlar vesaire, abartmalar vesaire bir nevi kandırmalar, gabinler vesaire ne kadar bir helal bir şeyi zedelemeye başlıyor. İkincisi, canı gönülden kardeşlik. Bu kadar hidayet bekleyen insana, bu kadar sefalet manzarı içeren insana ne kadar duyuyoruz ne kadar onlara yaklaşabiliyoruz. Sabir nasıl onları duydu, biz nasıl duyuyoruz? Üçüncüsü, kendisiyle amel ile sünneti seni Bu demek ki kaybolacak, azalacak ki bakıyoruz, farzlar kayboluyor. Demek ki bu günlerde, öyle bir zaman gelecek ki olan günlerde bu helal para, canı gönden kardeşlik, kitap ve sünneti hayatın her safhasına intikal ettirme bunun bir gayreti içinde olabilmemiz icap ediyor. Yine Mevlana'da bir şey var, Cenab-ı Hak mahlukatla insan misaller veriyor diyor. Yani insanı Cenabı Hak en üstün yarattığı halde insan gafletini görsün şu kainata bakarak istiyorum Mevlana. Şimdiye kadar hiçbir kuş komşusundan daha çok sayıda yuva yapmaya uğraşmadı. Yani kışlık evim, yazlık evim, bilmem ne baharlık evim şu evim olsun diye düşünmedi hiçbir kuş de Mevlana. Şimdi hiçbir kuş komşusundan daha çok sayıda yuva yapmaya uğraşmadı. Hiçbir tilki saklanacak tek bir deliği olduğu için üzülmedi. İkinci bir deliğim yok diye. Hiçbir sincap bir yerine iki kış yetecek kadar ceviz toplayıp saklamadığı için endişeden ölmedi. Hiçbir köpek yaşlılık yılları için birikmiş kemik olmadığı gerekçesi üzerine uykusuz geceler geçirmedi. Bellahatsız Mevlana Hazreti böyle kainatta misaller verir. Cenab-ı Hak cümlemin inşallah son nefesimiz en hayırlı bir an olmasına Cenab-ı dost olabilmeyi. Ölüm anı çok mühim an. Kıyamet çok zor bir an. İşte Cenabı Dost olanlar için Rabbim Allah'tır deyip sünnestekâmı ya yani takva sahibi olanlar için melekler iner. Korkmayın, üzülmeyin. Allah'ın size vaat ettiği cennetler sevinirler. Yine o kıyameti büyük infilakla Lahuvun aleyhim Onlar o gün korkmayacaklar, üzülmeyeceklerdir buyurulur.